72. Bölüm Cuma namazları artık Mescid-i Nebevi'de kılınıyordu. Efendimiz hutbede kısa ve özlü ifadelerle, müminlerin akıllarına ve ruhlarına hitap eden konuşmalar yapıyor, namaz bittiği zaman müminler gönülleri yıkanmış halde çıkıyorlardı. Cuma namazı günün en sıcak saatlerine rastlıyordu. Tarlada, bahçede çalışan işçiler geliyorlardı. Tavanın basık ve örtündükleri elbiselerin yünden örülmüş olması havayı bozuyor, teneffüs edilmez bir hal alıyordu. Efendimiz, bu durumun düzelmesi için müminlerin en azından haftada bir defa yıkanmalarını, bulabilenlerin cuma günü için ayrı bir elbise giyinmelerini, varsa koku sürünmelerini istedi. Böylece cuma günleri mescitte her zamankinden daha çok kalan cemaat sıkılmamış, bunalmamış olacaktı. O günlerde Mekkeliler tarafından Resulullah Efendimize bir suikast yapılma ihtimali ashabı kiramı tedirgin etti. Bizzat Peygamber Efendimiz tedbirli davranma lüzumunu hissetti. Gecelerce sürdü bekleyiş. Uykusuzluğun son haddine ulaştığı bir zamanda. Arkadaşlarımdan iyi bir insan gelse, beklese de bir müddet uyuyabilsem diye temenni etti. Çok geçmedi. Bir silah tıkırtısı duyuldu. Peygamber Efendimiz kim o diye seslendi. Tanıdık bir ses. Benim ya Resulallah. Saat bine bir Vakkas dedi. Saat yaklaştı. ''Ya Resulallah, yanında biraz nöbet beklemeyi ve seni dinlemeyi düşündüm de geldim.'' dedi. Bahri Kainat Efendimiz memnun oldular. Hemen başını koydu, çok geçmeden uykuya daldığını anlatan derin nefesler duyulmaya başladı. Birkaç gün süren bu tedbirli davranış, belki yapılacak bir baskını önledi. Belki de yanlış gelen bir haber müminleri böylece telaşa düşürdü ve huzursuz etti. Fakat netice itibariyle rahatsız edici bir olay olmadı. Bir gün Resulullah aleyhisselam arkadaşlarından bazılarıyla Enes bin Malikleri ziyaret etti. Oturdular sohbet ettiler. ''Büyük misafire ikram olsun.'' diyerek bir koyun sağladı ve evde bulunan bir kuyudan çekilen suyla karıştırıldı ve sultanı envia Efendimiz'e takdim edildi. Nebi Ekrem Aleyhisselam içtiler. Sağında bir bedevi, solunda Hazreti Ebu Bekir oturmaktaydı. Hazreti Ömer bin Hattab karşısında yer almıştı. Hazreti Ömer ''Ya Nebi Allah Ebu Bekir yanında.'' dedi. Bedeviye daha evvel vermesini istememişti. Fakat Peygamber Efendimiz süt kabını Bedeviye uzattı. Sağda bulunana, sağda bulunana dedi. İmamül Enbiya Efendimiz bu hareketiyle en yakın arkadaşı da olsa sünnetine büyük değer verdiğini, konulan prensibin bozulmaması gerektiğini anlatmış oluyorlardı. Bir gece Üseyd bin Udayr ve Abbet bin Bişr akşam namazından sonra gitmediler ve yatsı namazına kadar mescitte oturdular. Yatsı yıkıldıktan sonra da Peygamber Efendimizle bir miktar sohbet ettiler. İzin alarak ayrıldılar. İki arkadaş Peygamber Efendimizden ayrılınca önlerini aydınlatan bir ışık çıktı ortaya. Onlar yürüdükçe ışık da ilerliyor. İki arkadaş nereye gittiklerini, nereye bastıklarını görüyor, biliyorlardı. Birbirlerinden ayrıldıklarında ışık da ikiye ayrıldı. Biri Üseydin, diğeri Abbat'ın önüne düştü. Evlerine varıncaya kadar da bu durum devam etti. Daha sonra ışık kayboldu. İki arkadaş bunu kendilerine Allah'ın bir ikramı olarak kabul ettiler. Resulullah aleyhisselam efendimiz Medine halkını Müslüman olanı ve olmayanıyla tek vücut haline getirmek istiyordu. Böylece dıştan yapılacak bir saldırıya karşı daha kuvvetli, iç yaşayış itibariyle daha güvenli bir duruma geçilmiş olacaktı. Yahudilerin ileri gelenleriyle görüştü. Karşılıklı eşit şartlar altında yapılacak böyle bir anlaşma onların da işlerine geldi. Bu anlaşmada Müslümanların ve Yahudilerin kendi dinlerinde serbest oldukları, yapılacak bir baskında beraberce müdafaa edecekleri, iki tarafın birbirlerinin aleyhine olmak üzere bir başka kabileyle anlaşma yapmayacağı, Kureyşlilere yardım yapılmayacağı, zulüm ve haksızlık yapanın korunmayacağı, bir anlaşmazlık çıktığı zaman Resulullah aleyhisselama başvurulacağı gibi önemli maddeler vardı. Medine, dünkü gününe göre daha kuvvetli, daha emniyetli bir duruma gelmişti. Önce Müslüman olan muhacirlerle Medineli Müslümanlar arasında kardeşlik kurulmuş, Müslüman olmayan Medinelilerin ve Yahudilerin fitne ve fesat çıkartarak onları birbirlerine düşürmeleri önlenmiş, daha sonra bütün Medine halkını ilgilendiren bu anlaşmayla da dışarıya karşı daha kuvvetli bir duruma geçilmiş oluyordu. Hazreti Ebu Bekir, Bilal ve Amir bin Füheyre sıtmaya yakalanmışlardı. Ateşin bastırdığı zamanlarda Hazreti Ebu Bekir adeta kendinden geçiyor, sayıklar gibi bir ifadeyle her insan aile ifradı arasında sabahlar. Halbuki ölüm ona takunya'sının kayışından daha yakındır manasına gelen bir beyti tekrarlamaktaydı. Yanı başında yatmakta olan Bilal'de aynıydı. Ah ne olurdu bir geceliğine olsun. Etrafımda ishır ve celil otlarının kokusunu duya duya Mekke vadisinde geceleseydim. Bir gün olur da Mecannenin suyu başında konaklar mıyım? Şame'ye, tafil tepelerini gördüğüm olacak mı? Beyitlerini tekrarlıyor, bazen de beyitlerin ardından Allah'ım, Utbe bin Rebiya'ya... Şeybe bin Rebiya'ya, Ümeyye bin Halefe lanet et. Onlar bizi veba yurdu olan bu şehre nasıl sürüp çıkardıysa, sen de onları öylece rahmetinden çıkar, diye beddua etti. Hastaları ziyarete gelenler arasında Hz. Ayşe de vardı. ''O da geliyor, o da aynı odada yatan üç hastaya ayrı ayrı geçmiş olsun.'' diyor. Fakat çoğu zaman onlardan cevap alamıyor. Sayıklar gibi okudukları şiirleri dinliyor ve ayrılıyorlardı. Bir gün yine onları ziyaret etti. Dönüşünde durumlarını Resulullah aleyhisselamı anlattı. Şiddetli ateş basmış... ''Ne söyleneni anlıyorlar, ne de söylediklerini biliyorlar.'' dedi. Nebi Ekrem Efendimiz Yüce Mevla'ya yöneldi. ''Allah'ım, Mekke'yi sevdirdiğin gibi, hatta daha üstün bir sevgiyle Medine'yi bize sevdir. Ölçeklerimize, kilelerimize bereket ver. Sıtmasını Cuh ve deresine naklet.'' diyerek niyaz ettiler. Resulullah Aleyhisselam bir sohbet esnasında namazın insanı tertemiz hale getireceğini anlattı. Muhakkak ki namaz, kötülüklerden, fenalıklardan insanı uzak tutar. Mealindeki ayet, müminlerin gönüllerine bir daha nakşedildi. Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Sizden birinin kapısı önünde akıp giden bir nehir bulunsa da, her gün o nehre girip beş defa yıkansa... Evet ne dersiniz? Bu yıkanış onun vücudunda kir bırakır mı? Hayır bırakmaz ya Nebiyallah. İşte bu nehir beş vakit kılınan namazın benzeridir. Bu namaz sayesinde Allah Teala hataları, kusurları mahveder.'' buyurdular. Resulü Kibriya Efendimiz abdestten bahsettiler. Bir Müslüman abdest alırken, Yüzünü yıkadığında gözleriyle bakarak işlediği günahları dökülür. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar çıka dökülür. Ayaklarını yıkadığında günah işlemek üzere attığı adımlarla kazandığı günahlar dökülür. Neticede insan günah işlememiş gibi tertemiz hale gelir. Ümmetim kıyamet günü mahşere, abdest alırken yıkadığı yerleri pırıl pırıl nurlanmış halde gelecektir. Sizden bu parlaklığı artırmak isteyenler ona göre hareket etsin.'' buyurdular. Abdeste misvak kullanıp ağzı ve dişleri temiz tutmanın manevi bakımdan da faydasını anlattılar. ''Müminleri zorak koşacağımı bilmesem her namaz abdestinde mutlaka misvak kullanmalarını emrederdim.'' dediler. Bunları dinleyen ve Resulullah'ı yakından tanıyanlar gerçekten de Fahri Kainat Efendimiz'in her abdest alışında misvak kullandığını hatırladılar. O gün mescitten çıkanların kulaklarına küpe olan şu sözler yıllar yılı unutulmayacaktı. Bir insanın cemaatle kıldığı namaz evinde veya çarşıda tek başına kıldığı namazından 25 derece daha üstün olur. İnsan Evinde güzelce abdest aldıktan sonra namaza gitmek maksadıyla çıkar. Attığı her adımda bir derecesi yükseltilir. Bir kusur bağışlanır. Namaza durduğu zaman devamlı surette melekler, ''Allah'ım, ona rahmetinle, merhametinle muamele buyur.'' diye dua ederler. Bu hal o insan ikinci bir namazı beklediği müddetçe de devam eder. Dışarıda koşup oynayan Hüsame kapıdan içeri girdi. Yüzü pek güzel bir görünüm arz etmiyordu. Ter ve toza batmış, sümüğü akmıştı. Nebi Ekrem aleyhisselam onun yüzünü temizlemek üzere ayağa kalktı. Fakat bu defa Hazreti Ayşe, ''Bana bırak onu, ben temizleyeyim yani bir Allah.'' dedi. Nebiler serverinin yüzünde memnunluk belirtileri göründü. Gülümsemesine eşlik eden bir sesle, Ey Ayşe, onu sev. Çünkü ben onu seviyorum, dedi. Biraz sonra Üsame'nin yüzü tertemiz hale geldi. Bir gün Resulullah Aleyhisselam, mescidin kıble tarafında bir tükrük gördüler. Hiç hoşlanmadılar. Elinde bulunan değnekle kazıdı ve sonra geri döndü. ''İçinizden kim Allah'ın kendisinden yüz çevirmesini arzu eder?'' dedi. Başlar yere indi. Cevap veren olmadı. Efendimiz sorusunu tekrarladı. ''Kimdir içinizde Allah'ın kendisinden yüz çevirmesini arzu edecek olan?'' Yine ses çıkmadı. Üçüncü defa sorulduğu zaman, ''Hiçbirimiz arzu etmeyiz ya Resulallah'' dediler. Sizden biri namaz kılmak üzere durduğu zaman Allah Teala, Kıble cihetinden ona rahmetini yöneltir. Bu sebeple hiç kimse kıblesine karşı tükürmesin. Sağ tarafına tükürmesin. Sol tarafından sol ayağını bastığı yere tükürsün. Şayet pek daraldıysa ve sırtındaki peşlemalın ucunu tükürüp katladı. Böyle yapsın dedi. Bunun manası mendiline tükürsün demekti. Kimin tükürdüğü bilinmiyordu. ''Bana bir miktar koku getirin.'' dedi. Bir genç koştu. Avucunda bir miktar koku olduğu halde döndü. Peygamber Efendimiz o kokudan bir kısmını elindeki değneğe çaldı. Tükrüğün bulunduğu yeri onunla eşeledi. Mescide gelen birkaç kişi namazın kılınmakta olduğunu gördüler. Rükuya varılmak üzereydi. Koşarak gelip yetiştiler. Efendimiz ise namazı tamamladıktan sonra cemaate döndü. ''Ne oluyordunuz? Neden koştunuz?'' dedi. ''Namazı yetişmek için acele ettik.'' dediler. ''Bir daha böyle yapmayın. Huzur ve sükunet içinde ağırbaşlı bir yürüyüşle gelin. Yetiştiğiniz kısmını cemaatle kılın. Daha sonra kılınmış olan kısmını da kendiniz tamamlayın.'' buyurdular. Mekke. Bir zamanlar Allah eğer benden bu hastalığı alırsa güç kuvvet bulursam İbn Ebi Kepşe'nin hakkından gelmek boynumun borcu olsun. Mekke'de onun tanrısına ibadet edilmeyecektir." diyen Ebu Uhayha aradan yıllar geçmesine rağmen bu hastalığı yenememişti. Oğlu Halit Müslüman olduktan sonra evden çıkmış ve bir daha hiç mi hiç dönmemişti. Bir bulsa onun kulağını vuracak, ''Baba nasihatidir.'' diyerek aklını başına toplamasını, macera hevesiyle kapıldığı bu yeni din hikayesini artık bırakmasını söyleyecek. Babanın ve dedenin dinine dön diyecekti. Ama ne çare ki harit gelmiyor. Hastalık ve yakasını bir türlü bırakmıyordu. Günden güne eridi bitti İbu Uhayha. Ve nihayet bir gün. ''Evet.'' bir gün ecel oka atıldı. Son nefes Allah'a düşman, Resulüne düşman olan birinin hayat defterini dördü. Azap melekleri geldi. Onun habis ruhunu yakaladıkları gibi Resulullah Efendimiz'e düşman olmanın hesabını sormak üzere alıp götürdüler. Siz kim oluyorsunuz? ''Ben Ebu Uhayha'yım. Mekke'nin en nüfuslu şahsiyetlerinden olduğumu kime rastlasanız sorabilirsiniz.'' diyemedi. Gerçekten de Mekke, küfrün ele başısı durumunda olan nüfuslu şahsiyetlerden birini kaybetmiş. Müslümanların da dişli tırnakları düşmanlarından biri eksilmiş oluyordu. Halit bin Said, babasının ölümünden haberdar olmadı. Duysa da üzülmeyeceği belliydi. Kendisini hak yoldan çevirmekten öte bir derdi olmayan, İslam dinini daha doğduğu yerde boğmaya azimli bir babanın yokluğuna üzülecek hali yoktu. Medine. Resulullah Efendimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra arkadaşlarına dönüyor. Onlarla sohbet ediyorlardı. Bazen, ''Bu gece rüya gören oldu mu?'' diye soruyor. Varsa anlatılan rüyayı gülümseyerek dinliyor ve o rüyanın tabirini yapıyor, ne manaya geldiğini anlatıyordu. Bazen, kendi gördüğü bir rüyayı anlattı oluyordu. Sohbet şeklinde devam eden konuşmalarda, Mekke'nin çileli günleri hatırlanıyor, çekilen eziyetler, uğranılan işkenceler dile getiriliyordu. Bazen gözler bu çileli günlerin mazlum kahramanlarından Bilal'i, Habbab'ı, Halit bin Saidi, Amarı ve daha bu yolu çileli adımlarla geçmiş arkadaşları buluyor. Sonra belli belirsiz gülümsüyordu. Bu gibi sohbetlerin sonu bu mutlu günleri nasip eden yüce Mevla'ya hamdle şükür duygularını dile getiren sözlerle noktalanıyordu. Birkaç kadın Peygamber Efendimizi ziyaret etti. Ya Resulallah, erkekler senin yanına sokuluyor, rahatça dinliyorlar. Bizse uzakta kalıyoruz. Yaptığın konuşmalardan onlar faydalanıyor ama biz istifade edemiyoruz. Bizim için bir gün tayin etsen, bize de dinimizi anlatsan olmaz mı?" dediler. Bu teklif makul karşılandı. "Filan gün, filan kadının evinde toplanın." dedi. O gün Resulullah Aleyhisselam geldiler. Kadınlara vazifelerini anlatan bir konuşma yaptılar. Bu arada onlara sabırlı olmalarını tavsiye etti. Sizden biri ''Üç tane çocuğunu ahirete göndermişti. Bunun acısına sabretmişse bu gösterdiği sabır onun için cehenneme karşı bir perde olur buyurdular. İçlerinden bir kadın iki çocuk gönderene ne dersiniz yani bir Allah dedi. ''İki çocuk da öyledir.'' dedi Efendimiz. Dinleyenler çocuk sayısının değil, gösterilen sabrın ve tahammülün önemli olduğu kanaatine vardılar. Konuşma uzun sürmedi. Efendimiz çok konuşmaktan hoşlanmıyorlardı. Fakat buraya da ''Sözü başladığıyla bitirdiği bir oldu.'' dedirtmek için gelmemişti. Konuşurken doyurmak... Fakat usandırmamak onun en çok dikkat ettiği bir prensipti. Yersiz, zamansız, manasız bir konuşma yapmak hiç hoşlanmadığı bir şeydi. Suya hasret kalan topraklardaki hal neyse, dinleyicilerde de böyle bir sohbet isteği olduğunu fark etmedikçe bir konuşma yapmayı doğru bulmuyor. Ancak tebliğ edilmesi lüzumlu olan bir hakikat varsa, önce dinleyicilerin yeteri kadar dikkatlerini çektikten sonra asıl meseleyi anlatıyordu. Tıpkı tavında dövmek için demirin ocakta ısıtıldığı gibi. Nitekim Resulü Kibriya Efendimiz kadınlara ''Size de anlatmam lazım gelen şeyler var.'' diyerek onları toplayıp bir konuşma yapabilirdi. Fakat onların böyle bir konuşma ihtiyacını kendiliklerinden duymalarını ve medeni bir cesaretle gelip kendisine bu isteklerini iletmelerini daha uygun bulmuş, böyle bir konuşmanın daha faydalı olacağına kanaat getirmiş bulunuyordu. Bundan böyle, Resulullah aleyhisselam haftanın belli bir gününde toplanacak olan hanımlara, özel mahiyette konuşmalar yapacak, onlar da Nebi Ekrem Hazretlerinin sırf kendileri için yapacağı bu konuşmayı takip etme bahtiyarlığına ereceklerdi. Aydınlığa Doğru programımızın 72. bölümünü dinlediniz.